15. Şua El Hucetü Zehra iki makamdır. Bu ders zahiren küçük, hakikaten pek büyük ve çok kuvvetli ve çok geniş bir risaledir. Hem benim tefekkürü hayatımın hem nurun tahkiki hayatı maneviyesinin ilmel yakin aynel yakin ittihadından çıkan bir meyveyi i imaniye ve firdevsî bir semere-i kuraniyedir. Sayit Nursi Birinci makam üç kısımdır. Yirminci mektubun Hülasatül Hülasası üçüncü medrese Yusufiyede verilen dersin birinci kısmıdır. Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nestain. Afyon hapsinde on bir ay tecridi mutlakta bulunduğuma dair mahkemeyi temizce yazdığım istidâ bahanesiyle otuz beş sene inzivada, hususan gecelerde dünyayı unutmakta bulunan ve garazkerane tarasutlarla 23 sene sıkıntı çekmesinden, insanlardan tevahuş edip yalnız tek başına kalarak, hizmetçisinden ve nur dersini iştiyakla arzulayandan başka, kimseyle bir saat beraber bir yerde bulunmasından çok sıkılan benim gibi bir biçareyi, beşinci koğuşa cebren nakil ve kardeşlerimin yanıma gelmelerini yasak ettiler. O kalabalık içinde yaşayamayacağım diye çok telaş ederken, Birden bir alamet-i hiddet ve gazab olarak soğuk, o derece şiddetlendi ki, eğer o eski yerimde kalsaydım, hiç dayanamayacaktım. O zahmet, benim hakkımda rahmete döndü. Kalbe geldi ki, gerçi nur şakirtleri, her kovuşta, hem kendileri hesabına, hem senin bedeline tam nur dersleriyle çalışıyorlar. Fakat bu beşinci kovuş, bir nevi tecridhane olmasından tazeleniyor, değişiyor. Nur dersine daha ziyade muhtaçtır. Hem Rusun dehşetli bir inkar ile ve Allah'ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar elbette imanı billah'taki <gülüyor> mevcudiyet ve bahtaniyet-i ilahiyeye dair gayet kat'i ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var diye tesbihatta kalbe geldi. Ben de sabah namazından sonra eskiden beri 10 defa okuduğum ve koca yirminci mektup Risalesi, on bir kelimesinde hem on bir bürhan-ı vücub vücut ve vahdet-i Rabbaniye, hem on bir müjde gayet parlak, güneş gibi tafsilatla gösteren ve bir rivayette ismi azam taşıyan bu tehlil ve tevhid-i muazzam, Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît ve huve hayyün lâ yemût biydehil hayr ve huve alâ kulli şeyin kadîrun cümleyi mütefekkirane tekrar edip 20. mektubun kısa bir hülâsatül hülasasını beraber düşünüyordum. Birden kalbe geldi ki bu kısacık hülasayı Nadir Hoca'ya ve buradaki gençlere ders ver. Ben de Bismillah deyip başladım dedim. Bu Kelamı Tevhid'de on bir müjde, on bir hüccet-i imaniye var. Şimdi yalnız hüccetlere gayet kısa bir işaret edip izahını ve müjdeleri 20. mektup ve nur edzalarına havale edeceğim. Fakat şimdi o dersi yazdığım zaman onlara söylemediğim bazı kelimeleri ve nükteleri dahi yazmayı münasip gördüm. İşte o Kelamı Tevhid'in on bir kelimesinden birinci kelime. La ilahe illallah'tır. Bundaki hüccet ise Matbu Ayetül Kübra risalesidir. O emsalsiz hüccetinin harikalığı içindir ki İmam Ali radıyallahu an nurun eczalarından haber verdiği sırada "Ve bil ayetül kübra eminnî fecet" deyip o ayetül kübra'yı şefaatçi yaparak nur şakitlerinin Denizli hapsinde, o risalenin hem Ankara hem Denizli mahkemelerinde galibesiyle ve perde altında tesirli intişarıyla talebelerine beraat kazandırma sebep olduğu gibi, onun gizli tapı da, şakitlerinin dokuz ay mevkufiyetlerine vesile olmasıyla, İmam-ı Ali'nin hem kerameti gaybiyesini, hem nur şakirtlerinin bedeline duasını pek zahir bir surette tasdik etti. Evet, ayetil Kübra şu'a'ı 33 icma-ı azimi, ve külli hüccetleri mevcudatın heyet-i mecmuasında gösterip her bir hücceti külliye'de hadsiz bürhanlara işaret ederek başta semavat, yıldızlar kelimeleriyle arz, hayvanat ve nebatat kelamları ve cümleleriyle gitgide ta kainat mecmuası, müştemilat ve mevcudat ve huduz ve imkan ve tegayyür hakikatlarının kelimeleriyle vacibül vücudun mevcudiyetini ve bahtaniyetini güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde ispat ediyor. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılınç arayanlar, ayetül kübraya müracaat etsinler. İkinci kelime vahdehudur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu kainatta her cihette bir birlik, bir vahdet görünüyor. Mesela kainat bir muntazam şehir. Bir muhteşem saray, bir mücesem manidar kitap, bir cismani ve her ayeti, hatta her bir harfi ve her bir noktası mucizekar bir Kur'an hükmünde bulunmasıyla, bir vahdet ve birlik gösterdiği gibi. O sarayın lambası bir ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri sucusu bir, bir, bir, bir. ta binbirler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle, o sarayın ve şehrin o kitabın o cismani Kur'an-ı Kebir'in sahibi, hakimi, katibi, musannifi bilbedahe mevcut, vebahit ve birdir diye kat'i ispat eder. Üçüncü kelime la şerike lehuddur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur ki ayetül kübra şu ağının madeni, üstadı, esası ve ayetül kübra namında olan قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ ma'hu كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْ اِلَى دِلْ عَرْشِ سَبِيلًا İlâ âhir âyet ekberidir. Yani, eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizam-ı bozulacaktı. Halbuki, küçücük sineğin kanadından ve göz bebeğindeki hüceyrecikten tut, ta tayyâre-i cevviyi olan hatsız kuşlara, ta manzume-i şemsiyeye kadar her şeyde cüz'i külli, küçük ve büyük, en mükemmel bir intizam bulunması, şeksiz ve kat'î bir surette şeriklerin muhaliyetine ve madumiyetine delalet ettiği gibi, vacibül vücudun mevcudiyetine ve vahdetine bilbedehe şehadet eder. Dördüncü kelime, lehul mülküdür. Bundaki uzun hüccete gayet kısa bir işaret. Evet, gözümüzle görüyoruz ki, zemin yüzünü bir tarla yapıp, içinde her bir baharda yüz bin nevi nebatatın tohumlarını beraber, karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor. Ve mahsulatlarını ayrı ayrı, hiç karıştırmayarak, şaşırmayarak kemal intizamla kaldırıp, 200 bin nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinatı, rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden, hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf, Perde arkasında var ki bu geniş ve zengin mülkünde hususan zemin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu mutasarrıfı hakimi ve maliki rahimi tanımayan bu zemini ahmak sofistayiler gibi mahsulatı ile inkar etmeye mecbur olur. Beşinci kelime velahul hamdudur. Bundaki pek geniş hüccete gayet kısa bir işarettir. Evet gözümüzle görüyoruz ve aklımızla bedahetle biliyoruz ki bu kainat şehrinde ve Zemin mahallesinde ve insan ve hayvanat kışlasında öyle bir Rezzak Rahim ve Muhsin Kerim tasarruf ve nezaret ve terbiye eder ki kendi nimetlerine mukabil hamd ve şükrettirmek için zemini bir sefine-i ve erzak getiren bir şimendifer ve yüzündeki bahar mevsimini bir vagon tarzında yüz bin nevi taamlarla ve memeler denilen konserve paketleriyle doldurup Kış ahirinde erzakları biten muhtaç zihayatlara yetiştiren bir Rezzak-ı Rahim'in işleri olduğunu zerre kadar aklı bulunan tasdik eder ve tasdik etmeyip inkara sapan elbette zemin yüzünde vesile-i hamd -i olan bütün muntazam nimetleri ve muayyen rızıkları inkar etmeye mecbur olarak ahmak bir muzır hayvan olur. 6. kelime yuhyidir. Hüccetine gayet kısa bir işaret. Evet, onuncu sözde ben nur eczalarında ile ispat edilmiş ki, her baharda zihayattan 300 bin nevi ve çeşit çeşit tarzlarda ve hadsiz efradı bulunan bir orduyu sübhani, ruh-i zeminde ihya ediliyor. Onlara hayat ve levazımat-ı hayatiye kemal-i intizamla veriliyor. Haşr-ı azamın yüz bin numunelerini belki emarelerini gösterip, o ayrı ayrı hadsiz mahlukatı beraber, birbiri içinde sehivsiz, yanlışsız noksansız hiç şaşırmayarak karışıkken hiç karıştırmayarak unutmayarak kemale mizan ve nizamla dirilten ve hayat veren ve nutfe denilen mütemasil su katrelerinden ve toprak müteşabih tohumlarından ve az farklı habbeciklerinden ve sineklerin birbirinin aynı olan yumurtacıklarından ve kuşların aynı havadan birbirinin aynı nutfelerinden hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından o hadsiz efradı bulunan ve birbirinden suretçe, san'atça ve maişetçe ayrı ayrı yüzbinler zihayatları dirilten ve zemin ve bahar sayfasında yüzbin başka başka kitapları beraber, birbiri içinde hatasız, mükemmel yazan, hadsiz bir dikkat ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören, tasarruf eden bir zat-ı hayy kayyum ve muhyi bir hallak alim olduğuna kanaat getirmeyen elbette hem kendini hem bütün zeminde ve zaman şeridine asılan bütün geçmiş baharlarda ve hayatlı zemin ve feza yüzlerinde bulunmuş bütün zihayatları inkar etmeye ve en ahmak ve betbat bir zihayat olmaya mecburdur. 7. kelime vayyimut'dur. Bunun hücretine gayet kısa bir işaret. Evet, görüyoruz ki, güz mevsiminde 300 bin nevi zihayat vefat namı ile terhis edilirken, her bir nevi ve ferdin sayfî amellerinin kutucukları ve işlediklerinin fiilisteleri ve gelen baharda işleyeceklerinin listeleri ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını, onların yerlerinde Hafiz-i Zülcelal'in yedi hikmetine emanet edildiğini, ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi, zerrecik o küçücük tohumları, birer ruhu baki gibi incir ağacının bütün kavani'n-i hayatiyesini taşıyan ve bir kitap kadar kuvve-i hafızada yazı misillü ağacın tarihçi hayatını onda kader kalemiyle yazan, büyük bir kitap hükmüne getiren, bir hallakı hakim, hakîm, bir hayy-i tanımayan, elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şeytandan daha betbaht ve ebedi ölüme mahkum olur. Evet bu kelimelerin hüccetlerine işaret eden küllî ihatalı ve hatsiz harika ve nihayetsiz harikaları mucizeleri ihtiva eden bu mezkûr hakimane ef'al failsiz olmaları yüz derece muhal ve bâtıl olduğu gibi kör aciz şuursuz sağır camit karma karışık intizamsız Karışık istilacı olan esbaba isnat etmek bin derece mümteni esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret, bir hikmet ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına dair pek harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak, havanın her bir zerresinde rehberdeki hüve nüktesinin dediği gibi bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek vs. zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acip fikri ise, hiçbir şeytan, hiçbir kimseye kabul ettiremez. Ve bu derece akıldan, hakikattan uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası, ancak dehşetli cehennem olabilir ve aynı adalettir. Elbette öyle münkirler için, yaşasın cehennem dememiz lazım. 8. Kelime وَهُوَ حَيُّنْ Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşcikler, gitmeleriyle, arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşcikleri gösterip, gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler. Ve zeval ve vefatlarıyla bir daimi güneşin mevcudiyetine ve bekasına delalet ederler. Aynen öyle de, her vakit değişen kainat denizinin yüzünde ve tazelenen hatsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan, zaman nehrinin içinde mahlukat, mütemadiyen süratle akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene her gün bir kainat ölür bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal alemler mahsulatı alındığından elbette kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi o hadsiz mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zahiri sebepleriyle beraber kemali intizamla terhisleri Gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zahir bir kat'iyette bir hayy la yemutun, bir şems-i sermediğinin, bir hallakı bakıynın ve bir kumandana aktesin vücubu vücudu ve bahteti ve mevcudiyeti kainatın mevcudiyetinden bin derece zahir ve katidir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. 9. kelime biyedhil hayırdır. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire, her nevi, her tabaka, hatta her fert, her ağza, hatta her bedendeki her bir hücrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu ve levazımatını yetiştiren muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi var ki gayet intizam ve mizan ile ve nihayetsiz hikmet ve inayet ile vakti vaktine muhtacın iktidar ve ihtiyarı haricinde bir desti gaybi tarafından o muhtacın eline veriliyor. Mesela dağlar zihayata ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyleri taşıyor ve birinin emriyle ve tedbiriyle gayet mükemmel bir hazine bir ambar olduğu gibi zemin dahi bütün ozi hayatın erzaklarını bir Rezzaka Hakimin kuvvetiyle yetiştiren kemal-i mizan ve intizamla bir tarla bir harman bir matbahtır hatta her insanın ve cismindeki her bir uzvun bir deposu ve mahzeni hatta bir hücrenin dahi bir ihtiyat mahzenci bulunması gibi Gitgide ta darı ahiretin bir mahzeni dünyadır ve cennetin bir tarlası ve deposu bu alemdeki hüsnleri ve hasenatları ve nurları mahsul veren alem-i İslamiyet ve hakikatlı insaniyet ve cehennemin bir ambarı ise şerleri ve çirkinleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan Adem'den gelen ve hayır olan vücut alemlerini telvis eden pis maddeler, taifeler ve yıldızların hararet mahzeni cehennem ve nurlar hazinesi bir cennettir ki, biyedihil hayr kelimesi, bütün o hadsiz hazinelere işaretle, pek parlak bir hücceti gösteriyor. Evet, bu kelimeyle ve biyedihî meqâlîdü küllî şeyin cümlesiyle, yani her şeyin anahtarı onun elindedir. Nihayetsiz geniş ve hadsiz harikalı bir hüccet-i rububiyet ve vahdeti, bütün bütün kör olmayana gösterir. Mesela hadsiz o hazine ve anbarlardan yalnız buna bak ki, her biri bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını ve mukadderatının programını taşıyan, küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir mutasarrıf-ı hakîm, bir çekirdeğin kapıcığını uyan emriyle ve irade anahtarıyla tam mizanı nizamla açtığı gibi. Zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak mahzencikleri ve nebatatın nutfeleri olan bütün habbeleri ve hayvanatın menşeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler mahzenciklerini beraber hatasız açtığı vakitte Kainatta külli ve cüz'i, maddi ve manevi bütün hazine ve depoları hikmet ve irade ve rahmet ve meşiyet eliyle her birine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki kemal-i nizam ve mizan ve rahmet ve hikmetle bir desti gaybi tarafından emri kün feyekün tezgahından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman belki bazen yüz batman taamları kemal intizam ile çıkarıyor zihayiatlara ziyafet veriyor acaba böyle muntazam alimane basirane nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir sanata ve yanlışsız tam mizanlı bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç mümkün müdür ki kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, camit, cahil, aciz esbab müdahale edebilsin ve bütün eşyayı birden görüp ve beraber idare edemeyen ve zerratla seyyarat yıldızları emrinde bulunmayan bir mevcut bu her cihetle hikmetli, mu'cizeli, mizanlı tasarrufa ve idareye karışabilsin. İşte her hayır elinde, her şeyin anahtarı yanında bulunan böyle bir mutasarrıf rahimi, bir Rabb-ı tanımayan ve inkara sapana elbette tekâdü temeyyyezü minel-gayd ayetinin dediği gibi, Cehennem ona kızıyor ve kızışıyor ve hadsiz azabıma müstehaktır, merhamete hiç layık değildir diye lisanı hal ile der. 10. kelime: "Ve huve ala şeyin kadirdir." Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Bu misafirhane dünyaya gelen her zihnur gözünü açtıkça görür ki bir kudret bütün kainatı kavzasında tutmuş ve nihayetsiz, hiç şaşırmayan ezeli, ihatalı bir ilim ve gayet dikkatli, hiç mizansız, faydesiz hareket etmeyen bir sermediği hikmet ve inayet, o kudretin içinde bulunup, zerrat ordusundan bir tek zerreyi, meczub mevlevi gibi döndürerek, çok vazifelerde istihdam ettiği gibi. küre arzı, aynı anda, aynı kanunla bir senede 24 bin senelik bir dairede yine bir Meczub Mevlevi Misillü gezdirir. Mevsimlerin mahsulatlarını, hayvan ve insanlara getirdiği aynı kanunla, aynı zamanda güneşi bir mekik, bir çıkrık yaparak, merkezinde cezbederane ve cazibe kerane döndürüp, Manzume-i ordusu olan seyyarat yıldızlarını, kemal-i mizan ve intizamla vazifelerde çalıştırır. Ve aynı kudret, Aynı zamanda aynı kanunu hikmetle zemin yüz yüzbinler kitap hükmünde yüzbinler neviileri beraber birbiri içinde iltibassız sehifsiz yazar. Haşr-ı Azam'ın binler numunelerini izhar eder ve aynı kudret aynı zamanda hava sayfesini bir yazar bozar tahtasına çevirir. Bütün zerrelerini birer kalem uçları ve o kitabın noktaları hükmünde emir ve iradenin onlara tayin ettiği vazifelerinde istimal ederek ve bütün o zerrelere her birine öyle bir kabiliyet vermiş ki, güya bütün sözleri ve konuşmaları bilir gibi alır, neşreder, şaşırmaz. Küçücük birer kulak, incicik birer lisan olarak istihdam edip, unsuru hava, emir ve irade-i bir arşı olduğunu ispat eder. İşte bu kısa işarete kıyasen bu kainatı bir muntazam şehir, bir mükemmel apartman ve misafirhane, bir mucizatlı kitap ve Kur'an hükmüne getirip heyeti mecmuasından ta bir zerreye kadar bütün mahlukat tabakalarını ve dairelerini ve taifelerini, mizanı ilim ve nizamı hikmetle kabzasını alan tasarruf eden, kudreti içinde hikmetini rahmetini gösteren. Verububiyeti mutlakası içinde mevcudiyetini ve vahdaniyetini güneş ve gündüz gibi bildirip tanıttırmasına mukabil imanla tanımak ve sevdirmesine mukabil ubudiyetle sevmek ve ihsanatlarına mukabil şükür ve hamd isteyen böyle bir rahmanı rahimi tanımayan ve ubudiyetle onu sevmeye çalışmayan belki inkâr ile ona bir nevi adavet taşıyan. İnsan suretindeki şeytanlar birer küçük nemrut ve Firavun hükmünde nihayetsiz bir azaba elbette müstehak olur. On birinci kelime wa ileh hilmasihirdir yani daire huzuruna ve alemi bakışine ve ahiretine ve sermediği dar saadetine gidileceği gibi bütün kainattaki mahlukatın mercii odur, bütün esbab silsileleri ona dayanıyor ve kudretine istinat eder ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler. O kudreti kutsiyenin izzetini ve haşmetini muhafaza için bütün zahiri sebepler yalnız birer perdedirler. İcatta da hiç tesirleri yoktur. Emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey hatta hiçbir zerre hareket edemez demektir. Bu kelimedeki hüccete gayet kısa bir işaret ederiz. Evvela bu kutsi kelimenin ifade ettiği haşir ve ahiret ve hayatı bakiye hakikatının bu gelen bahar gibi kat'i ve şüphesiz tahakkukunu ve geleceğini tam iman ettirmek ve ispat etmek cihetini 10. söz ve zehirlerine ve 29. söze ve meyvenin 7. meselesine ve münacat şuâına ve nurun imani risalelerine havale ederiz. Elhak onlar bu rükni imaniyi öyle bir tarzda hatsiz hüccetlerle ispat etmişler ki Dünyanın mevcudiyeti derecesinde ahiretin tahakkukunu en muannit münkirleri de tasdik mecbur eden bir surette ispat etmişler. Saniyen mucizül beyanı Kur'an'ın üçten birisi haşre ve Ahirete bakar. Her davayı ona bina eder. Öyleyse Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri ve hüccetleri ahiretin vücuduna dahi delalet ettikleri gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Nubuvetine şahidet eden bütün mucizeleri ve umum delaili nübüvveti ve sıdkının bütün hüccetleri haşir ve ahirete dahi şahidet ederler. Çünkü o zatın Aleyhisselatü Vesselam bütün hayatında daimi bir büyük davası ahiret olduğu gibi, bütün 124 bin peygamberler Aleyhimüsselam dahi hayatı bakiye ve Saadet ebediyeyi dava edip beşere müjde ederek. Aksiz mucizelerle ve kat'i deliller ile ispat ettiklerinden elbette onların peygamberliklerine ve sadıkiyetlerine delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri onların en büyük ve daimi davaları olan ahirete ve hayat-ı bâkiyeye ederler. Buna kıyasen sair erkan-ı imaniyeyi ispat eden bütün deliller dahi haşrın vukûna ve dar-ı saadet'in açılmasına şehadet ederler. Salisen hiç mümkün müdür ki kendi kemalatını ve kudret ve rububiyetini izhar etmek için bu kainatı bütün zerrat ve seyyarat ve ecza ve tabakâtıyla halk edip kemali hikmetle her birisini bir vazife ile belki çok vazifelerle mütemadiyen çalıştıran ve sermediği hadsiz cilve-i esmasını göstermek için kafile kafile arkasında belki seyyar müteceddit dünya dünya arkasında ve mahlukat taifelerini bu misafirhanei aleme ve hayatı dünyeviye meydana imtihanına gönderip, alemi misalde kurulan uhrevi sinemalar ve berzahi fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra başka taife ve kafile ve seyyal ve seyar bir nevi dünyaları o meydana vazifeler ve cilve-i esmasına ayneler olmak için gönderen bir sani zülcelal bir Hâlık-ı zül Cemal, bir Allah-ı zül Kemal, bu dünyada şuur ve akıl ile, o Hâlık'ın bütün maksatlarına karşı mukabele eden ve bütün istidadı ile, o Hâlık'ı sevip, sevdirip, tanıyıp, tanıttırıp, hadsiz dualarla, bekay i ahiret saadetini yalvaran ve akıl sebebiyle nihayetsiz elemler aldığından, bütün fıtratı ve ruhu ve istidadı ile, aynı lezzet olan hayat-ı bâkiyeyi isteyen, bu nev insan için bir dar mükafat ve mücazat, bir haşir neşir olmasın. Haşa yüz bin defa haşa ve kella. İşte bu kısacık işaretin izahatı ve tafsilatı ve hüccetleri parlak ve kuvvetli bir surette Risale-i Nur'da bulunmasından ona havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Subhane kelea ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.